1232, numaralı konu, Hazreti Peygamberin ve Ebu Bekir'in ezan okunmayan kabilelerle savaşılmasını emretmesi, evet, Hazreti Peygamber, Halit bin Said bin Asi Yemen'e göndererek, bir köyün yanından geçtiğinde eğer ezanı işitmezsen onları esir et, dedi, o da Beni Zübeyd kabilesinin yanından geçti, ezanı duymadığından onları esir aldı, fakat Amr bin Madikerb gelip onlar hakkında Halit'e rica etti, Halit de onları affetti.